Bölüm 167. Yalnız yolculuk yapmamak. Hadis 958. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar yalnız başına yolculuk yapmanın ne kadar sakıncalı olduğunu bir bilselerdi, hiçbir binek sahibi gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı. Hadis 959. Amr ibni Shuayb'in Allah ondan razı olsun babası yoluyla dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yolcuya, bir şeytan arkadaş olur. İki yolcuya, iki şeytan arkadaş olur. Üç yolcu ise, bir kervandır. Hadis 960 Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Üç kimse yolculuğa çıkarsa, aralarında birini başkan seçsinler. Hadis 961 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arkadaşlığın, en hayırlısı, dört kişiden oluşandır. Harbe gönderilen birliklerin, en hayırlısı, dört yüz kişi olandır. Orduların en hayırlısı ise, dört bin kişiden meydana gelendir. Mevcudu on iki bine varan ordunun mağlubiyeti, sayısının azlığından değil, başka sebeplerdendir.